Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Şeyd Ayet-i Kerimesi. Şeydullah Ayet-i Kerimesi bu Ayet-i Kerime Ali Suresi'nin 18. ayetinde. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in hemen her çok yerlerinde imanla ilgili ayette konular vardır. İman. Çünkü ameller de imana bağlıdır. Amel, yani uygulamalar da imana bağlıdır. Bir kimsenin imanı yoksa, ameli olsa da, yani namazı kılsa, uçsa da, ona fayda vermem. Önce ilk şart, imandır. İmanın da kuvvetlenmesi gerekiyor imanında. Zayıf iman hemen çabuk sönüverir. Yani zayıf bir <gülüyor> ışık, mum ışığı az bir rüzgarda hemen sönüverir. Bu ayet bize Mevlam buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Şehidallahu ennehu la ilaha illa şehide şahitlik ediyor şahit ediyor kim Allah Allah Teala Allah Teala Mevlamız, kendisi burada nebi şahitlik ediyor neye ennehu burada aslında be harfi geçer has oluyor yani, bir ennehu Allah Teala şuna şahit ediyor ki la ilahe illallah Ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah, uluhiyet, mağbudiyet ve rubi anlamına gelir. İlahlık, uluhiyet. Mağbudiyet, kuluk edilen... Allah'tan başka ile olmadığına burada Mevlam'ı şahit ediyor. Nasıl Mevlam'ı şahit ediyor muhtemelenler? Yarattığı şu varlıklar ile Allah'ın şahidi budur. Mevlam'ın yarattığı şu alemler vardır. Varlıklar alemi. Biz de Mevlam bunda şahit ediyor. Varlıklar alemi. Alemlere baktığımızda Âlemler baş boş değil. Bir denge düzen kanunu vardır. İşkim kanunu var. Fıta kanunları var. Her varlık bunlara bağlı, bağımlı bunlara kardeşim. Eğer şu alemin bir yaratıcısı olmasaydı şu alem karma karışık olurdu. Birine karışırdı. Mesela şehirlerde kavşakta ışık olmazsa ne olur? Trafik ...karışır gider muhtelerinden. Yani bir şehirde... E, ...bir kavşakta... ...ışık olmasın, trafik ışığı olmasın... orada trafik kiliteli kalır böyle. Dövüş, kavga, sövme... ...hatta cihaz işleri burada böyle. Demek ki... ...bir kavşakta bile... ...bir kanun olmasa... ...bir otorite olmasa... ışık olmasa... ...o kavşak çalışamıyor muhtelerine. Bir sınıf öğretmeni olmasın okul yıkarlar, sunu yıkarlar sunu muhtemelen. İşte şu aleminde Rabbi var. Yaradanı var böylece. Onun da otoritesi var. Yani kuvvet azamet, kadir mutlak. Her şeyi görmesi gerekiyor. Her şeyi bilmesi gerekiyor. Her şey gücün yetmesi gerekiyor Mevlamız'ın da. İşte şu alemlere baktığımızda her bir bizlere, bizlere Allah vardır bir diyor. İki türlü varlıklar vardır madde aleminde. Canlı ve cansız varlıklar. Cansız varlıklar bunların yapı taşları <gülüyor> atomlar. Atomlar yani. 100 atom var elementler bilinen ve daha fazla var da bilmenize vardır. Bunlara her birin özelliği fazla öztirabularam ben. E, atoma gücü yetmeyen güneşe hiç yetmez. Yani zerreye gücü yetmeyen o zerre oluşan varlığa gücü yetmez. Ayrıca şöyle gök yere baktığımızda tabii kısaca bu ona aslında tefekkür konuşmaya giriyor. Fakat bu ayeti açıklaması için girelim inşallah. Yine bize Mevlamız buyuruyor. Zariyat 20-22'de Bismillah. Ve fil erdi ayatün lilmukinin ve fil erdi yerde de var Mevlamız. Yerde de var. Dünyada var. Küre azda var. Küre de var. Ayatün ayet, ayetin çoğulu. Buradaki ayet, alamet anlamına geliyor. Ayetler vardır, alametler vardır. Niye alametler? Allah'ın varlığında bildiğin alametler vardır. Oh. Peki ama böyle olduğu halde, inkarçlar da var. Neden bu anlamıyorlar? yollar? Herkese fayda etmiyor. Neyla biliyor? Kim için? Lâm, Lâm taksis deniyor buna lilmükünin ancak ikan sahipleri için dünyada yeryüzünde ayetler vardır. Yani kim ibrete bakarsa düşünürse, tefekü ederse şu dünyada da ayetler vardır. Her bir ayet nedir burada? Allah bir, Allah bir diyor. Allah'ın birliği. Bir deyince buradaki bir sayısal değil. Bir sayısal dili vardır, yani iki değil. Bir de eşli, dengi, benzeri olmayan tek anlamına gelir. Burada Allah'ın birliği bu anlama geliyor. Allah birdir, onun eşli, dengi, benzeri yoktur. Dünyaya baktığımızda dünyada bir düzen var, denge var. Bir yer kabuğu var bu yer kabuğunda bir kalınlığında yine bir denge var. Yer kabuğunun kalınlığında. E yer kabuğunun altı ermiş madenler. Aşırı ısı. Bu ısı ne yapıyor? Genişliyor madenler. Yer kabuğunu itiyor bunlar. Eğer yer kabuğu daha ince olsaydı paramparçalık giderdi muhtemelen. Onda bir denge düzen onda böyle. Yine atmosfer üzerinde de bir tabaka vardır. Atmosfer tabakası dünyayı koruyan böylece. Bu gazlar alakalı. Yani şeffaf gazlar böylece. Bunların tabi çok faydaları var yeryüzünde. Bunun biri de nedir? Meteorlara karşı. Yani göktaşlarına karşı dünyayı koruyorlar bunlar böylece. Devamlı göktaşları gelir, uzaydan, dünyamıza gelir. Eğer dünyanın çevresinde koruyucu taban olarak e, çelik olsaydı, bu zaman delinir yine. Allah'ın konuda dengeye bakalım muhtemelen. Gaz, hafif gazlar. En üstte de en hafif ozon ozan tabakası var. En hafif bir tabakası var. Göğ taşları buna çarpınca ısırmadan yanıyor bunda. Toz oluyorlar galiba. Bir şey olmuyor ama havaya. E, Akar sular, dağlar. Yani dağların da yeri vardır muhtemelde. Mesela bir dağın yeri değişilsin oradaki denge bozulur. Bir göl kurusu oradaki denge bozulur. Hatta bir yere bir baraj yapısın denge farklılaşır orada böyle. Nerede orman gerek, nereye tepe gerektir, tepeye yüz hep bunlar bir denge kuralına kanun tabidir bunlara bence. tabi yağmurların yağması ...bulutların gelmeleri, su çevirisi, akarsular, hiraltı suları ve karların gelmesi, kar. Dağlara gelecek kar. Bunlar nedir dağlar? Su deposu. Su depoları karlar. Ne yapıyor dağlar? Gelen karı bir de Yüksek olduğu için hava serin orada. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş hiraltından suyu veriyor. Irmaklar, göller, her tarafa su taşınıyor... Onu denize taşıyor bunları E Evini yapan bir büyük kuvvet vardır. Yine Allah teala buyuruyor ayet bu ayetten devamında ve fi en füsi küm nefsini de ayetler vardır mevla buyuruyor. Sizin nefsinizde. Ne bir insan kişiliği kendisi yani böyle. İnsanda da insanlık yapısında da ayetler vardır. Efela tub bunu görmez misiniz? Allah Bakın bu ayet-i kerimede burada dünya bir tarafa insan da bunu eşit olarak buraya geliyor burada. Yani insan bir insanda alametler, ayetler nedir? Dünya eşittir. Veyla ağabey yürüyor Efela sürün, bunu görmez misiniz? İnsan denen varlık bir ilah sır. İlahe sır mıdır? Adem babamızdan beri tı bilmi, bu kadar araştırmacılar yani çeşitli dallarda araştırmacılar insan sır çözülememişlerimizde insan bir sırdır böylece. şey. İnsanda bir beden vardır bir de ruh vardır. Ruh. ruh görülmez ama varlığı inkar edilemez. Yani ne kadar inkar ateş de olsun yine ruhun varlığını kabul ediyor evvelce. Ruh beden. Ruh madde ötesi. Madde ötesidir. Meleter gibidir ruh. Ruh maddeleri hoşlanmaz. Ruh. Yani ruh yemez, içmez, ışıktan soğukta etkilenmez. Ruh meleter gibidir ruh huzur bu tatmini oldu mu insan işte gölü huzuru budur. Ya yani ruhun ruhun tatmin olması, huzur olması. Bu da ne ile olur? Ruhsal gıdalarla olur böyle. Bunun tatmin olması. Yine beden var insanda. Beden vardır. Beden neden olmuş beden? Topraktan. Toprak maddelerinden Mevla insanı yaratıyor toprak maddelerinden, o maddelerinden. Yani üzerine bastığımız, çiğnediğimiz, hatta kürekle, çapayla kazınmayan topraklar, işte bizim aslımız da bunlar. Yani toprak maddeleri arkadaşlar. Nasıl oluyor peki bu? E Mevlam, gökten yağmur indiriyor yeryüzüne. Gelen yağmur ile birlikte gökten de bazı madde geliyor. Yani şişe çakıyor. O da gazları parçalıyor şimşek. Eğer şimşek çakmasa yerde bitki olmaz. Şimşek şart mı? Şart mı? Tabii. Şimşek var şey. Çünkü havadaki gazlar birazsa azot gazı ki proteinin yapı taşı olur. Özü proteinin böyle Bunun dünyaya gelmesi için ne gerekiyor? Aşırı ısıda. Aşır ısrar bunun gerekiyor. Ki yağmur suya dünya inmesi gerekiyor böylece. Kim onu parçalar? İşte gökte laboratuvar muhtemelen böyle. Nüptüvar, santralar gökyüzünde böyle. Şimşekler böylece. İki bulunduk karşılık gelecekler. Artevsi geceleri karşılık gelecekler. Çapışacaklar bunlar. Yani akım buraya gidecek, Şimşek olacak. Sonra bu yağmur suyu Yere inince ne yapıyor? yani elemente bileşiyor. Onlar tabii çözünüyor, onları eritiliyorlar da. Bunları bitki kökleri emiyorlar bunlar bir kökleri. Emiler bu su ne oluyor bitkilerinden? Önce işte meyve, sebze oluyor onların Yani bunlar düşünme gerekiyor. Çünkü Mevla diyor, "Efela bu surun, görmez misiniz? Bakmaz mı, düşünmez misiniz?" Mevla diyor işme gerekiyor bunları. Çünkü düşünme de tefekkürdür, ibadettir. Hatta nafile namazdan daha eflatir tefekkür düşünme. Çünkü imanı kuvvetendir tefekkür. Bela abi diyor, bunları düşünme, görmez misiniz? Allah düşeceği hale. Demek ki yer gök birleşiyor. Yani şu anlama geliyor bu maneviyatta gök erkek, yer dişi izdivaçı gerekiyor ki bunların insan doğması için. Gök. işte gökten yağmur geliyor. Yeryüzüne. Yağmur geliyor. Yağmurla beraber gökte karmaşık gazlar da eriyerek geliyorlar. Yeryüzüne. Bunlar dünyadaki elemente bileşiyorlar, Çözümleniyor bunlar. Bir mama oluyor. Mama yani çamur oluyor. Çamur oluyor. Böyle. Sonra bitkin kökleri var. Kökleri böyle. Ucu jiyonların püskülüdür. Emicik tüyler vardır onlar bu Kökte. Emicik tüyleri vardır. Ana kök yan kökte denir bunlara. böylece. Hatta bakın tamamlar. Rabbimizin kudretine bakın böyle. Allah'ın kudretine bakın böylece. Her tohumda her şekilde de ona gereken bir de besir madde depolanmıştır onda böylece. Şimdi bir şekilde geri atılır bir buğday, mısır kanatı atılır. Atılınca eğer bundan rızık yaratılması taklit edilmişse çaktora böyle Vela biliyor. Allah buna yarıyor böyle böyle. Bundan bir filiz çıkar. İnce filiz çıkar böyle. Bu filiz ne yapar? Bu çevirdeteki gıda ile beslenir. Ne zamana kadar? Ta yerden gıda alıncaya kadar tabi çekirdek yarıldı. İnna Allahu Aalat ve Neva. İnna Allahu Aalat İnna Habbi. Falik felak yarmak alınıyor, yorumlar, yorumlar. Yoruyor bunlara. Yoruyor bunlara böyle. Ve Neva çekirdek Allah bu bunlara yarıyor bunlara böylece. ne yapıyor? Toplamda alıncaya kadar depolamış olan kadar besleniyor böyle. Depoda gıda bittiği anda zaten o da bir gıdasını buluyor. Tüylü ucu buluyor. Sadece. Yerden gıda almaya başlıyor. Sadece. Aldığı gıdalar. Tabii o kökte kimyasal işlemlere geçiyor. Güneş ışını alıyor. Fotosontaj deniyor bunlara. E, havadaki karanlık alıyor. Çok işlemler. işlemler. Yani bilim adamları diyorlar ki muhteremler yani bir diyorlar yonca yani biz çimen yonca onun yaptığı işi de onlar bir fabrika yapamazdı. Yani Ağrı daha kadar bir fabrika kurulsun yapamazdı. Bir otun yaptığı işlemi kim olsa işlemi yapamazdı. Ne işlem oluyor orada? Kardeşi? Yani orada çamur emiyor alıyor. Çamur ne oluyor? O bir köklü vası steyle yukarı çıktığı zaman ya bir sebze oluyor, lana oluyor, parası oluyor, ısmarak oluyor, karna oluyor, oluyor, da mataz oluyor böyle şey beybe oluyor, kavun oluyor, muz oluyor, şürungun oluyor. Tapraktan oluyor böyle E kim yapıyor bunlara? Bak. Yani yeryüzünde ayetler var işte böyle. Allah'ın varlığı bilen dahi böyle. Bu konunu koyan kim? Kuralı koyan kim? Onlara bu özelliği veren kim? Onlara verecek. Hatta o büyük kökleri bilinçsiz olduğu halde ne yapıyorlar? Gereken kadar işte arıyor böyle. Bir kök bazen yönelik kök böyle. Bir sağa gider, sola gider, etrafa gider. Aslında bulur böyle şey. Gerekeni bulur böyle. Bulaması olmaz orada böyle. Sonra ne oluyor bunlar? Tabii yeniliyor bunlar insan tarafından. Hayvanın tarafından yeniliyor bunlar. Yenilince ne oluyor bu defa? İnsanda, hayvanda hücreye dönüşüyor bunlar. Hücre. Üreme süre de dönüşüyorlar. Tabii bunlar çiftleşen ne oluyor? Ana karanda işte bir canlı'nın bedenin yapısı atılmış oluyor, farkında. Ana karanda tabu'ma rızık yer gereken işine, rızkını da veriyor burada, e, diye geliyor yani insan. Diye geliyor insan. İnsan denen varlık bir muamma sır ilahi, ilahi sırdır be, yani. İnsan denen varlık insan beyni tam kapatı çalışamıyor. Yani insan aslında alemi sagir deniyor insana. Küçük alem deniyor. Büyük alem evren. Yani ne kadar yıldızlar, galaksiler varsa, madde ötesi, ne kadar alemler varsa, yani cennetler dahil, arş kürsü dahil, ne varsa şu büyük alemde, bunların hepsi insana var bundan kardeş. Ama insan beyni tam da çalıştırılamıyor. Mesela melekler var. İnsan bunu görmesi gerekiyor aslında. Ama göremiyoruz. Neyi göremiyoruz? Tam bedenimiz çalıştığımız müstehcenler. Çünkü gözün gördüğü başka, gönlün gördüğü başka, hayalin gördüğü başkadır. Göz neyi görür? Cisim olacak ve rengi olacak cisim. Renkli olacak cisim belli. Eğer bir cisimde renk yoksa gözünü yine göremiyor. E, cinler var. onlara bu göz göremiyor. Nasıl görüyorlar da? Beyinde hayal gücü vardır. Hayal gücü vardır bedende. O cinleri görür. E, cinleri gören bir hasta genelde dengesiyle bozan kimse cinleri görür. Aşırı evhamlı insanlar cinleri görür. İşi kapanık kişiler cinleri görebilir bunlar cinleri gören bir kimse tabii korkar. Gözünü kapar, yine görür ama aynı karşısında. Hatta cinleri gören bir kimse üzerine bir yorgan battani örtsün, yine görür. Çünkü bu göz görmüyor onları böylece. Ama o kişi ona sorarsan baştan gözüyle gördüğünü söyler. Ben gözümle gördüm cinleri der. Göz açıktır ama gözü görmüyor aslında. Bu nedir kanıtı? Gözünü kapatsın, yine görür. İzine batırırsın yine görür. Neden? Onu gören kuyu hayal edilir böylece. Melekler'e gelince melekleri kuyu elini göremez. Onlarda gönüldeki gönül gözü vardır. O gönül hataların böylece. Ama buna hiç çalışsamız bunlara böylece. Mesela günümüzde teknoloji hızla gidiyor. Yani peşinden iliştirilmiyor. Hızla gidiyor teknoloji. Mesela yine bir getir alıyor kişi alıyor. Ama tam kullanamıyor bunları böylece. Daha bu çok şey yapıyor ama ben de veceremiyorum bunları böyle, böyle. İnsan da böyle yani böyle. İnsanın hücreleri dışarıda etkilenir hücreleri, insanın hücreleri. Karanlıktan, soğuktan, seslenir. Mesela karanlıkta hücreler oradan bir bir soğuklu bir hücrelere bir uçlu hücrelere karanlıkta. kararlılıkta. Işıkta, ışık dalgalarında hücreye bir enerji gelir. Kuvvetlenirler. Mesela çocuk evde oynarken çocuk enerji oynarken evde bir dönem lambalar sönsün çocuk uyuşturu kalıyor. Yani bazı olma böyle. Bazı olma burada uyuşturu kalıyor. Çünkü onun hücreleri ışık dalgalara alamıyorlar. Isı da bu gibidir? E, soğukta her insan daha övüşük olur, soğukta. Sıcakta insan daha hareketli oluyor insanlar. Ve Mevlam buyuruyor insanı ekli olarak: "Ya ey her insani, ey insan, maqareke Rabbikel kerim." Ya eyyühe insani Ey insan burada ey yani ya bu ya uyarı burada. ya ey insan kime böyle hitap uzak uzaktakine Ya da dalgın kafidir kişi. Bir şey dalmıştır ona ey sesini vereceğim. Türkçe, Arapça ya denir ona Bize Mevlam burada ya ile buyuruyor. Yani ey dalgın kullarım Mevlam buyuruyor. Hatta burada insan geliyor yani demek ki herkese kapsıyor ayet-i kereme insan gelince. Yani inancı ne olursa olsun insanları kapsıyor burada. Magarreke seni hangi şey aldattı, gururlandırdı? Bir Rabbi ile Kerim, Kerim olan Rabbin ile. İnsanın ne yapıyor bazıları? canım Allah kerim ve Allah affeder Evet Allah Kerim ama velas soruyor sizin hangi adatte bununla? Evet Allah Kerim ama velam adabı bir şey tamaya velam biri inne azab bir şeyi işitmevelam biri. Evet, Allah'ın adaleti de var yani adalet bir Allah'ın kulu sabah namazdan kalkıyor kısa gece neden sabah namazına kalkıyor Abdestini alıyor evinde kılıyor camiye gidiyor. Günümüz çalıştığı yerde hatta bazı yerde bazı başka da var namaz kılanlara kişiyi baskırayı böyle artık kaşamak açamakkin zorlayarak yemek, su, ishatından da falan ederek ne yapıyor? Ön namazını yıkılıyor. Yolda mola ikindiyi kılıyor, akşam mesih kılıyor. E, diğeri sabah kalkmıyor her kısa gecelerde. Güneş doğuyor. Leş gibi kalkıyor. Zaten sağlığı da zararlı. Yani. Sağlığa zararlı böyle şey. Güneş doğmadan kalkma gerekiyor. Bereket de oradadır. Huzur buradadır böyle şey. Ee, öbürü güneş dönüyor, doğuyor. Namaz kılmıyor. öyle ikindi yok. Kişide namaz yok. Sonra allah Kerim. Ama Allah adil ya. Dedi, adalet, çalış hakkını vermek, suçlu canlısı vermek muhtemelen. Böyle. Ve bu ayetin devamında ''Ellezi halakake'' ''Ellezi o Allah ki Rabbin ki'' ''Halakake'' o seni yarattı. O yarattı. Yoktuk, var etti böyle şey. Bir insan bize bir ilik etse, unutamaydı bunu. Ama bizim öyle yarattığı yarattı yoktu bizde, hiç yoktu. Mesela 100 sene önce, dünyada, başkaları vardı bu dünyada, Devletler başka insanlar başka yöneticiler başka son her şey hep başka böyle başka insanlar vardı bu dünyada sonra ne oldu onlar gitti Yani başka devamlı var bu bu devamlı böyle her gün doğum bölüm var ve devamı değişiyor devam değişiyor böylece. 50de Halakake o biz yarattı fe va ve tesviyeti tesviye düzenleme her organda bir şekil düzen var. Böyle. Yani karışık et parçası değil. Her odan ortalama böyle. Hücreler. İnsan bedeninde hücre var. Hücrelere böyle. Ne kadar? 30 trilyon ortalama. Ortalama ne? Çünkü iri insan tabi daha fazla işe. Kışın da az tabi. Yani ortalama bir insanda 30 trilyon şey var. 30 trilyon şey bir insanı saymaya kalksa bunları ne yapar? Bir senede insan ancak 30 milyon sayabiliyor. Bir yılda 30 milyon saniye vardır. Yani insan bir saniyede bir hücre sayırsa bir yılda 30 milyon saniye var. Bir yılda 30 milyon sayabiliyor. O yılda 300 milyon. Yani binlerce yaşısa insan bunu sayamıyor. Bir insanın bedeninde 30 trilyon hücre. Her hücre bağımsız bir hayatı var. her hücre bağımsızdır, hayatı vardır hücrenin. Bayan. Her hücre bir sıvıda yüzer. Odan gıdasını alır. Oksijenini de oradan alır hücrenin. Suyu alır bunların. Bir de hücrenin çekirdeği var işte, çekirdeği var. Hücrenin çekirdeği yönetti merkezi, onun beyni. Kromozomlar orada böyle. Genler orada, dena orada böyle. Moleküller bunlar böyle. İnsanın kalıtsal kişiliği denalarda yapılırlar. Denalar böyle. Şey. Yani bir aslanın denasının yavrusu, o da aslan olur Çünkü o dena ırsidir bunlar böyle. Irsi bunları geçerler. Denalar böyle. Kendini koru kopyalar. Denalar. Aslanın yavrusu ne olur? O denasını geçtiği için bir meşresinde aslan olur böyle aslına yavrusu kaplan olmaz ayı olmaz böyle. Keden olursa kedi olur. Bu kural budur bu şekilde. böyle. İşte bu kural ne yapıyor? Bu denaların bulunuşu ne yapıyor? Darwin'in o sabı görüşlerini çürütüyor işte muhtemelen. Darwin'in çok, çok sapı görüşlerini. O Darwin denen o kafi ingiliz tabi doktoru ne demişti? İnsanın maymunda olduğunu bu şekilde böylece. Ama bu DNA moleküllerinin bulunuşu ne yapıyor? Bunu çürüttü işte gitti böyle. Gene yani iş, iş Kur'an'a dönüyor böyle. İslam'a dönüyor. Böyle. İnsan insan olur olur. Şimdi bedenin bir dengesi var bedenin. Bedenin dengesi var muhteremler. Bu neye bağlı? Dengeli beslenmeye bağlı bu. İnsanın bedenin sağlığı. Dengeli beslenmeye bağlı. Mesela Örnek verelim, kalsiyummuşum elementten. Kalsiyum verelim, örnek verelim böyle. Kalsiyum ne yapıyor? İnsanda kemikler, dişlerin özü kalsiyum altında. Hayvanlarda gagaları, yine tırnakları kalsiyum bağlıyor. Bir de kaplumbağa gibi hayvanlar vardır, kabuklu hayvanlar vardır. O da kalsiyuma bağlı böyle şey. Yani kalsiyum hayvanlarda e, kaburgasını oluşturur, kemini oluşturur, dişini oluşturur, pençesini oluşturur, bir de kabuklular vardır, kaplumbağa var gibi onu oluşturuyor böylece. Şimdi bakın burada kurala bakın mesela, Allah'ın kurala bakın işte böyle. Bir insan yanında kalsiyum varsa hiç bir farisi olmuyor ama, hiç bir farisi olmuyor böyle. <gülüyor> kalsiyum aldı, mesela peynir derim, çok iyi düşüklü peynire yedi, o farsi olmuyor. Ne gerekiyor Onunla beraber C devir anlataya gerekiyor. Yeteri kadar. Bak. Karşılan birlikte eğer bir şirket bir kimse C, D vitamini almasın kalsiyum boşa gidiyor. Bir şey beden yaramıyor. C, D vitamini böyle. Biraz da D vitamini bunun da doğası nedir? Güneş'te muhteremler. Mesela Afrikalara bakın, Afrikalara bakın yüzü simsiyah. Ama güldüğü zaman dişleri bembeyaz. Hiçbir ülke yok ama böyle şey. Dişleri bembeyaz. Neden? Neden? Güney'den David'in bu olaylar. Bir de kalsiyumu aldı mı? Sütlü gıda ürünü aldı mı? Aldı mı? Ne yapıyor? Amuşa şey Hatta bu yeterli diyorum. Bir de fosfor gerekiyor. Fosfor gerekiyor böyle. Fosfor da burada bir denge var bu denge var burada. Eğer kandaki kalsiyum fosfor da eşit olmazsa yine fayda etmiyor. Kalsiyum fosfor. Bu işe Peygamber Efendimiz maddeleri Peygamberimiz Peynir tek yemezdim. Ceviz de beraber, ceviz de bak, beraber. Peynirde karşıyım, cevizde fosfor çok Denge sağlıyor Denge sağlıyorumlar beraberce. Bir de zeytin yağında eşit oranda var, zeytin yağında. Zeytin yağında karşıyım fosfor eşit orandır beraber zeytin yağında beraberce. Şey Şimdi bir de dişlere bakalım bu Çünkü böyle Şöyle ya. Düşünme bakmazsanız, görmezseniz insan dişlere bakalım böylece. Eğer insan başı baş varlık olsaydı ne olurdu? Şu beden denen yapı karmaşmış bir olur böyle. Işte. İnsanlar böyle. Kimi yuvarlak olur, yani geometrik şekiller değişir de. Uzak gider ince olur, sivrilir mi olur? Kolu uzun mu? uzar mı uzak gider böyle. Bir derdi. Şimdi dişlere bakalım. Mesela buraya şey var da. LG hanıkeke fe sevvake ve tezi düzenleme böyle. Her organ düzenleme böylece. Fe adellek, bak. Fe adellek, muadil denk ve Adalet yapmak demek. Denk rahat böyle. İki göz, ikisi aynı oranda böyle. Hücre aynı oranda gidiyor iki göz böyle. İki kulağa eşit oranda gidiyor. iki 1'e eşit gidiyor. Biraz dişlere bakmamız Dişlere bakmamız gerekiyor. Bir insanın ağız, ağız yetişkinlerinde 32 diş bulunmaktadır. 32 tane diş var. Alt çeneye bakalım şimdi. Alt çeneye de 3 çeneye de 4 çeşit diş vardır. 4 çeşit diş vardır böyle. Bunlarında hep 4 tane bakın mı tanemde. Dengeye bakın böyle. Her insan yetişkin insanlarda 32 diş vardır. Alt çeneye alıyoruz şimdi. çeşit diş vardır. 4 çeşit diş vardır. Hep 4'er tane. Ön 4 tane dişler kesici dişler. 4 tane. Sırarem'in önde var. En önde. kesici. Nasıl bir bak. Nasıl bu her şey böyle şey? Bunun arkasında ikişer tane parşeri dişler, Parçalı dişler böyle. Ede 8. Bunun arkasında ön azı dişleri. İkişer tane 4 oldu. 12. Arkada da 4 ikişer tane de arka azı dişi 16 tane. 16 diş tamakta oldu 32 muterin bakın Her insanda böyle oluyor. Hayvan değişiyor hayvanlarda. Her hayvanın değişiyor dişleri böyle. Yaşam koçları göre. İnsanda önünde dört tane kesit diştralla. İki tarafında ikişer tane parçayıcı diş. Onun arkasında ön azı dişi ikişer tane, arkı ikişer tane de arka dişi böyle. 16, 16 işte etti 32. Bakın etti. Şimdi bir diş hekimi bir şekilde hekine bakalım. Tabi fakültede okuyor. Sadece görüyor. Bu kadar deneyim sahibi oluyor. Sürekli bu kadar kalıp alıyor. Şekil alıyor. Kontrol ediyor. Şunu şunu yapıyor. Ama yine tutmuyor. Yine olmuyor. Olmuyor. Muhtemelen. Böyle. Derler ya insanın bir işi de olsa kendi işi olsun derler ya. Muhtemelen. Böyle. O kadar Oraşıldığı halde tutraimıyorlar böylece. Eğer insan baş baş varlık olsa ne olurdu? Dişte çıkar, karşı çıkar. Önde az diş olsun ne olur? Kesemez, koparamaz böylece. Az dişli düz düz. Büyütecek. Kesince diş. haşlayacak, arkaya verecek. Dille bunu yapıyor, kırpıyor böyle, sağsula böyle, çapalıyor böyle. Dillemi demek böyle. Yardım ediyor bunlara böylece. Da ne gerekiyor yapıyorlar? Bir de tat gerekiyor, tat. Eğer damak tadı olmasa insanı yemin üşüdür insanlar. Damak tadı ne yapıyor? Onun tadını alıyor. Onun tadını alıyor damakta. Böyle zevk diyor böylece. Hatta damak tadı olmasa insan bu bir zevk almasa bunun midedeki sinirin de zorlaşıyor. Çünkü o zaman mide gereken enzimleri yapamıyor yapamıyorlar. Yapamıyorum. E bu dişler. Dişler böylece. Mesela dişlerin bir, bir milim uzun olsun, biri kısa olsun, karmaşık olsun insan yiyemez böylece. Böyle. Alttaki dişler aynı izada var. Üstü aleyhizada böylece. Belamülüm feadelek. Fesevvake feadelek böyle. Hem tesbih edilir şekillendiriliyor hem de tam denk böyle. Dengeli olmuş oluyor böyle. Hiç olmuş oluyor. İşte Allah'tan en şahadet de bu muhteremler. Meyla buyuruyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Ondan başka ilah yoktur. Bütün yapan odur Meyla. Gökteki düzenler, cennetler, cehennemler, sidri mütahı Cinler alemi, melekler alemi, ruhlar alemi, aşk alemi bilinmeyen tabi sayısı bütün bu alemler, bütün varlıklar, hepsi bir dengirzan bağlı bağılı bulunur. Ve ola bunları yaratan Mevlam ve her şeyin denetimi, kesin kontrolü Allah'ın emri emrinde. Yani bir zerre başıboş değil böyle. Eğer bir zerre başıboş olsa Mesela örneğin bir kanser mikrofonu başıboş olsa Allah'ın takdiri boşa gider. Allah yarattığı kulun ömrü takdir etmiş önceden. Yaratılmış. E, kul takdirle dünyaya geliyor. Ömrü yazılmış insanı yazılmış. Fela biliyor. Kitabe müeccela. Kitabe müeccela. Kitap yazılmıştır. Müeccela vakitlenmiştir. Heyun semeri yazılmıştır. Eczeniz ölemez böylece. Eğer bir kanser mikrobu başıboş olsa da, insan efendim aci yeri, karaci yeri, şu şey yok, şu su yok, budu efendim, de kanseri, şu kanseri, bu kanseri, kanseri yakalıyor verdi. Kanser yeni düştü. Hep bunlar cahil işleri boş yere müsane verilice. Haşa haşa Allah aradın Rabbi, Rubiyet, kisin kontrol denetim, adama kudret saymaya lan bu ne gösteriyor bizlere. Allah'ın varlığı işte o gösterir beraber. Havayı solumamız, hayır solumamamız o teamel. Havayı soluyoruz Ne var havada? Havada çok gazlar var. En çok azot. oksijen şey var Kalmında şu şişli gazlar var havada böylece. Hepsi giriyor ama bizlere. Hepsi giriyor bu akciğere. Hepsi gidiyor bunlara böylece. Çekiyoruz bunları. Doğru da alvevarlar oksijeni alıyor. Alıyor bu tarafta, kan döşen bırakıyor, oksijeni hücre taşıyor böylece. Kalıntılar gidiyor ki havaya içinde E bu Budizm'e Kur'an kim var? bu O kanı pompalayan kalp, bir motor. Dur bana, uyuyken hem canlı mı çalışıyor böylece? Evet, Allah birdir. O'nun ilan yoktur. Vel melaiketü. Melekler de buna şahit ediyorlar. Melekler de. Melekler de. Yani bilinçli varlıklar. Her varlık canlı canlı Allah'ı tesbih eder. Allah zikir eder. Allah kulunu yapar. Ama onlar ki bilinçsiz olmalı. Bilinçsiz onlarınki. Mesela bir elektron döner böyle çekin etrafında. Dönüm bu da Allah'a bir tesbih atılır bunun böyle. İbadetidir bunun bu. Onların ki bilinçsiz ama bizim havuysu solumamız gibi Doğal onlar ki. Öldü ilmi bir de ilim sahipleri Allah'ın varlığını buna şahit ederler. İlim sahipleri ve öldü ilim ilim sahipleri. Hangi ilim ama bir maddi ilim vardır muhterimler. Maddi ilim vardır. Tabi dalları çok günümüzde o kadar dalları ve var bunların vardır. Bu maddi ilim nedir? Beyin hücrelerinde biriken, depolanan bir bilgiler. Şimdi bir insan bir dalı uzman olur, profesör olur. Gerçekten o işin ehlidir. Uzmandır o konuda. Ama bu profesör yaşlanıyor, yaşlanınca, yaşlanınca hafızada bir zayıflama olur bak, yaşlanınca unutkanlığı falan başlar, karıştırma başlar böyle Öldüğü zaman ne olur? Beynin ölümüyle hücrede öldüğü için ilimler gidiyor. Bir bak. Hatta bir insan fıkıh da bilirse, hadis de bilse, usulüyle bilirsen, mesela Nars bu, kuralı insanla kişi bunları bilse, ama bunlar da beyinde kalıyor, bu da çürüp gidiyor böyle ne gerekiyor marifetullah Allah bilmek mi? Allah bilmek mi? Bu nedir? Bu ruh saldır, bu gönül bilgisidir, bu manevidir. Bu insan öldüğü zaman da mezar hesabına gider. İşte kabirde cevap veren de odur. Marifetullah Allah bilmek. Allah bilmek muhtaemi görür böylece. Bir gün Allah bildiği anda o gönül uyanır muhtemelen. Bu kişi bunu fark eder böyle. Uyanır kişi böylece. Etrafında perdenin açıldığını görür kişi böyle. Bir rahatlama olur kişi böyle. Yani gönül Allah bildiği anda. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın bir kısası vardır. Züleyha ile, beraber, Züleyha ile beraber kısası vardır. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın takdirinin gereği Züleyha'ların elinde esirdi. Köleydi yani böyle. Köleydi. O zaman daha çürüktü köle olduğu zamanlar. Genç delikanlı oldu Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam dünyanın en güzel insanı eşi gelmemiş, gelmeyecek. O kadar güzelmiş Aleyhisselam. Züleyha'da eşi koresi vardı ama kızdı. Yani Korası ikdiasızdı. Tabi Zülayan'a Korası Mısır'da ikinci adam o dönemde. Kral'dan ikinci kişi Mısır'da. Kocaman sarayda her şey emrinde Zülayan. Ama tabi Korası'nın erkezi yok Korası'na da. Yusuf genç, gençlik olunca beraber bir arada külüsü olduğu için de ona göz koydu. Hatta o uğraştı. Tabi kısa gelmeyeceğim fazla. Artık Züley'e aşık oldu Yusuf Aleyhisselam'a. Çıldıracak onu aşkıyla. Ee, çok şeylere yaptı. Tabi Yusuf Aleyhisselam Allah'ın koruması ile ona yanaşmadık. yanaşmadık. Sonra artık Züley'e artık çıldırdı dayanamadı. Kolos da kendisini yakaladı bir arada. Yusuf Aleyhisselam saldırırken. Yusuf Aleyhisselam sıradan alındı. Zihinden atıldı. Zihinden atıldı böyle. Hatta Allah yalvarı Yusuf Aleyhisselam Ya Rabbi Zindan benim için daha sevgili Bunun içtiklerinden bu girdi böyle şey Yusuf Aleyhisselam'ın Tek seçeneği vardı o anda böyle Ya Zülay'ın içtiğini yapacak Ya da zindan Yer altına zindanen gidecek böyle şey Köle kaçamazsın böyle Tabii zindana girdi Gidilsene kaldı zindanda Konuşturaya gireceğim şimdi buraya O arada Zülay'ın eşliği kolosu öldü bu kaldı. Yusuf Aleyhisselam da zidana çıkarıldı. Mevlam sebebini verdi. Kral bazı rüyalar gördü. Görmüştü onu çağırdılar. Çıkarıldı. Dedi, Yusuf Aleyhisselam krala dedi Züleyha'yı ve kanları çağrında ben iftiraya oradım. Benim bu şekilde zidana gittim. Yani bana bu göze bakma sen krala bela. Evvela benim masumiyetim ortaya çıksın. Suçlu ortaya çıksın. Onları bir çağırsa bakalım. Kabak kimde? Kral Zülayha'yı ve Mısırlı kadınları çağırdı. Onlara sordu. Hepsi haşerler. Onda suç yoktur. O masumdur. Suç bize diler. Şimdi ki, Zülayha o zaman Zülayha krala benim eşim şu kadar yıl hizmete çalıştı sen yardımcındı, emminde sana sadakata bağlıydı. Ne olur eşimin hürmetine Yusuf'a benim adım rica et de, beni nikahına alsın. Tamam haramına bana bakmadı. Ben ona aşıkım. Onun yüzden ben dertliyim. Ona kavuşmak istiyorum. İsterse sonra boşasın beni ama beni nikahına alsın, helal alsın beni. Kral Yusuf'a baktı, Söylerim helal alırım ne peki de böyle. Hem o anda nikah düğünü var nikahat yapıldı. De, Yusuf aleyhisselam şeye Cülağa, sen de şey eve gide, dedi. Akşam eve gelirim, akşam eve gelirim işte onda. Nikahlandılar ama, yani Cülağa Yusuf'un oldu. oldu, helal oldu şimdi böyle. evine gidiyor Cülağa, ayakları yere değmiyor ama sevinçinde uçuyor. Öyle eve gitti. Hizmetçileri falan çok hal zengin, balı çok. Evler temizlendi. Pilav, ette hayvanlar kesildi. Pilav, yap helvaları yapıldı. O günün koşullara göre, o yöredeki yiyecek yapıldı. Yüneyi çıktı, tarasa güneşin batmasını bekti. Güneş bassın da Yusuf Tabi güneş de battı. eve geldi. Eve geldi. Oturuyorlar. Sofraya ikisi beraberleşti baş başa. Helalaşınlar. Şehir. Hatice Cile ya dünyanın en mutlu kadının o anda. Dün sonra kavuştu arke böyle. En mutlu kadın dünyanın o anda sonra kavuştu. Otları sofraya. Tabii yiyecek yavaş yiyecekler. Sabete başladılar. Süvaristan tabii ne konuşsun tabii boşya konuşmaz kanlarda falan. Mağarada girdi böyle. Bir insanın ne varsa gönlünde kişi ondan bahseder artık. Ne varsa falan. Yani bir sınana gidelim, işin bir derdi varsa gidersin, hem baştan derdi saymak başlarsan. Ne var işinde onu söylerler işi. Yüzü varsa, gönlünde ne var? Allah sevgisi var. Allah sevgisi var, marifetullah var, Allah aşkı var gönlünde. Allah'de yanıyor, yanıyor mu söyler Ne konuşsun? Tabi marifetullah, imanın ki hakikatte iman gerçekleri. Allah'ın varlığı birliği şu alemi, mevcudat, varlık alemi bir girdip konuları bir soruşlar denirdi. Züleyha o zaman gönlü uyandı, gönlü uyandı, Allah'a bildi verdi. Allah'ın varlan bildi. Gönlü bildi ama, gönlü bildi. İşi Allah, Allah yalana başladı Züleyha'nın Allah bildişe, ölence işlen Allah. Allah yalana başladı. Uzun bir sohbet yapmışlar. Gecesi olmuş. Yusuf Aleyhisselam tabi peygamber keşif açık. Zülyanın durumunu biliyor. Yani Nereden nereye geliyor bir anda. Tabi sahabe oldu ama bir peygamberin sohbetinde. Yani sahabe makamı eleştiği bir anda bir anda. Sahabesi olun oradan bire. Yusuf Aleyhisselam tabi durumunu biliyor. Yusuf Aleyhisselam yıldızlara baktı. Bak Zülya ama tabi saat yok. Yıldızlara baktı. Bak Züleya. Çok geç olmuş, gece olmuş. Yatalım artık? Zülay Şerebi kendine geri gibi oldu. Sanki uyku da gibi kendine geri gibi oldu. Şöyle Yusuf'a baktı, baktı Yusuf'a ama yok. yok. İçli Allah, Allah deyince işi böyle. Allah demek ki daha tatlı geldi ona Yusuf'tan şimdi. İçli Allah'ın daha tatlı geldi. Yusuf, Yusuf dedi böyle. Yusuf, Yusuf. Ne var Züla ya Ne olur. Bir gece bana dokunma. Bana müsaade et. ver de. Ben yalnız kalayım bu gece. O da kapanayım da yalnız kalayım. Sonra sordu. Gerçekten biliyor ama. Peki Züleyha. Bak yıllardan beri sen bana aşıksın. Benim aşkımdan yandın. Dertlere girdi benim aşkımla bu kadar. Her şey başına geldi. Bak bana kavuşsun şimdi. Neye bu aşkı kalmak istiyorsun? Şimdi i̇şte bir ah şet, Ah Yusuf ah. Ben Allah'tan gafilmişim, gafilmişim böylece. Bu, bu akşam Allah'ımı bildiğim, Rabb'im bildiğim, iç imanın kuvvetlerini değil, gönlüm uyandı. Ancak Allah demiştiğim bu akşam, bana müsaade ettin. Tam müsaade ettin. İşte Allah'tan gafil olan kimseyi ne yapar? Mesela bir topun bekçiler koşar. Efendim şu filan takımın golü diyor, puanıdır, şunlardır, bunlardır, Türk'ün yabancını mı böyle? Ne o? Önemli maç varmış. Allah Allah. Önemli maç varmış. demek. Yani Neden? Gönül boş boş, boş boş, boş boş derler Yani biraz gerçekçi olalım. Yani kimse tanıyalım. Bizler namazda bile Allah'ı hatırlayamıyoruz. Ve kiram o yani öyle insana bakmak derim. Öyle insana bakmak. Namazda bir namazda daha böyle. Ki namazda bir özellik vardır namazda. O yüzden namaz böylece. İşten kalkma var, yatadan kalkma var, uykudan da uyarmak var, abdestler şunlar, bunun ön hazırlıkları var namazın, ön şartları var namazın, kıbleye yönelme var. Öyleyken bizler namazayken bile Allah'ı hatırlayamıyorum. nedem Gönüllerimiz ölü. Ölü hatırlayamıyorum Ölü gönüller melamızdan gaflette gaflette. E bu durumda ölürsek ne olacak kabirde? Mele gelecek. Men rabbike, Rabbin kim? Ama melamızdan gafeteyiz ki bu zaman. Bilemez mi melamız böyle Bu e, çalışmamız gerekiyor azıcık madde. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu nefsamarı cihayet etmemiz gerekiyor. Bunlar, bu perde yırtmak gerekiyor bunlara böyle. Dünyada ne kadar başka bilgilerimiz olsa, hücret depolansa bunlar, çevrimiz olsa, malımız, emlakimiz olsa, makam, mevkimiz olsa ne olacaklar? Öldüğümüz anda hepsi bunlar olacak bir hayaldir. Hayal böyle. Bülü Aleyhisselam Adetleri en nasi niyamın Şeyizamatun <gülüyor> tebehu, insanlar uykılı olarak affete, ölüze uyanacaklar. Ölüm uyanıracak Şimdi uyuyan bir kimse genelde rüya görür insanlar tabii. Rüyasında güzel şeyler görür, şunu bunu görür, hoş şeyler görür. Uyanın zaman bakar ki, ah rüyamı şabedar <gülüyor> Hayatta bunu görüyor mu yani bir insan dünyadan maddi açıdan e, refah seviyesinde olabilir ki işte dünyada refah, maddi açıdan imkan olabilir. Öldüğü anda kendisi medyada bulacak. Kemen içerisinde o dünyadaymış olmak. yani Bir uykudaymış olmak. bil kıst. Kıst burada adalet anlamına ilgili böylece. Allah'ta Mevlam adaletiyle, adaleti Mevlam bir bulunuyor. Böyle adaleti denge düzeni, kur düzeniyle böylece. La ilahe illahu. ve Tekrar geliyor bu tevhid. Tekrar geliyor böylece. Evet, ondan başka ila yoktur. Yoktur. O halde ona yönelmek gerekiyor. Mevla'ya Yok başka ila yok. Böylece. Her şey fan, her şey geçici böylece. Yani şu araya baktığımız zamanlar Dağlar nedir? Atom yorumları, toprak modelleri. Ağaçların da hep asrı budur. Kardeş. Yani melek de olsun, ay olsun, güneş olsun, şunlar bunlar olsun, insan olsun, efendim işte lider olsun, kim olsun olsun, insan hep fani böylece, hep fani varlıklar. varlıklar Mezara girdiğimiz zaman, eğer gönlümüzde muharifetullah varsa, Allah sevgisi varsa, gönlümüzde varsa, o ne mutlu bize muhteremler. Bir gün kadınlar, Rabia Hatun'a sormuşlar, Rabia Hatun. tabiinden, kadın evliyaların büyüklerinden kendisi. Çok aşık bir kimse kendisi. Çok kire çekti ama. Çok kire çekti. Aşık olan kendisi. Buna sonra kadınlar bir gün, Ya Rabia, canının istediği bir şeye var mı? Duldu, yalnız yaşıyordu kendisi. Garipti çok. Kadına sormuşlar, ya Rabbi ya, e, canlı bir şey var mı? Yiyecek bir şey yani. yapam da getirelim sana. Ya böyle bir şey istiyor. Şey. İlle söyle, ille söyle, ne işiyorsun? Canlı bir şey var mı? Evet canım bir şey var böyle diyor. O kefene giyip medaya yatsan da diyor, meyze bana sorsalar, ey Rabbi, Rabbi kim de seyredem? Ben Rabbim'e Allah desem ona cevap versem ben muhtemelen böyle. Ya onların iki garanti muhtemelen böyle. Onların garanti onların iki böyle. Yani gönülü uyanmış böyle. Allah'ın aşkını tatmış. Allah'a yönelmişler bunlar. Böyle. Yani gerçeği bu muhtemelen böyle. Sonuç bu böylece. Sonuç bu böylece. Yani oyalanmalar evet dünyada lazım, yaşantı, yaşantı lazım böylece. Ama beden uyanırken Yine gönül Allah tanıması gerekir. Yani gönül alfabence. Bir makine çalışır evet, iş yapar. Yapar. Ama nereye bağlı? Ne, fişi? Eğitim bağlı. Santral bağlı fişi. Böyle, yani gönül ele bağlı olması gerekir. Gönülmele bağlandı mı? Her böyle. İlla hüvel azizül hakim. Allah azizdir. El aziz. Aziz hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Her şeye gücü yeter. kim onun iradesini engelleyemez. Aziz <gülüyor> böylece. Onun dilediği mutlaka aynen olur. Dünyanın süper gücünün başkanı ya da başkomutanı plan yapar, proje yapar, şunu bunu yapar. Ama havalara gelemesi bile gidecek. Havalan bile gelemez bile. Hava mualefeti, mıçak kalkmıyor böyle. Aşırı sis, tamamen görüş mesela kalkmış ortadan. sıfır elmiş, aşırı sis, ne oluyor? uçak havalandırmıyorlar. Yani süper gücün başkanı kendisi verecek. Emrına bu kadar bir teknolojik parayış elinde var, ama biri sisi engelleyemekten böyle. Engelleyemeyecek. Ama Allah'ın tahririn ne ise olur. Bu da aziz böyle. Hüvel aziz. Allah azizdir. El hakim. Allah hakimdir. Allah her şeyi bilir, görür. Hikmetiyle yapar böyle. Mevla ne yapmışsa araştırdığım zamanlar en doğrusu odur. Odur. Bir zaman İtalya toplanan tıp kongresinde tartışılmış. İnsanın beden değişik yapılabilir. Değişik insan bedeninde. Bunu tartışmışlar böyle, böyle. Mesela göz şurada olsa, kulak burada olsa, böbrek burada olsa ne olur? Tatışıyorlar, en sonunda karar, en doğrusu bu. Yine diş tabipleri bunu tatışıyorlar. en sonunda karar, aynı düzen. Mesela bugünün diş doktoru tabipleri aynı şekilde çekiyorlar. Şey yani, hakim bu da böyle. Her şeyi yapan, tam düz yapan evlamız evveli. Bu ayet-i kerime Aleymanın on sekinci ayetinde. Mütterimler. Bunu inşallah okuyayım sık sık ben. Etmeliyim bu ayet-i kerimeyi. Yani kısa ayet-i kerime. Birazdan namazlarınız okuma. Bunu çok sevaptır. Lillahi Teala Fatiha.